8 ay önce gelen Kandil ve Mahmur kamplarından gelen 10 kişi terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklandı. Evet üç kişi de mahkemeye gelmemişlerdi. Onlar hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Toplam yani 13 kişi hakkında tutuklama kararı alındı. Evet. Ne nasıl yorumlamamız gerekiyor? Valla yeni bir dönem falan bu yeni döneme gibi.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 ee, yaklaşımların Değerlendirmelerin ben e, Gerçeği yansıtmadığı kanaatindeyim Burada bir e, topyekün bir e, Hükümetin de içinde olduğu bir devlet Zihniyeti var ee, Yoksa bu kadar e, Açık bir e, Önceden kararlandığı kararı alındığı e, Belli olan bir tutuklama bu Hatırlatayım ilk Üç kişinin tutuklaması Diyarbakır dördüncü e, ağ ceza mahkemesinde yapıldı. Arkasından e, birkaç saat sonra e, diğer e, sanıkların e, yargılanmasına geçildi ve diğer sanıkların yargılanması aynı mahkeme tarafından yapılmadı. Beşinci ağ ceza mahkemesinde yapıldı. Yanılmıyorsam dört ve beş olması lazım şeylerin. Ve... E,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 Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve terör örgütünün propagandasını yapmaktan suçlanıyorlar. Evet, Mahmur dediğimizde bir mülteci kampı. Mülteci kampı, kampı evet. evet. Birleşmiş Milletler'in Evet, evet. mülteci kampı <gülüyor> Türkiye'den giden 1990'larda Türkiye'deki çatışmalarda güvensizlik nedeniyle kaçan Türkiye'li Kürtlerin yaşadığı bir mülteci kampı Birleşmiş Milletler Üretiminde. Şimdi bu kan, Kandil ve Mahmur'dan gelen bu kişiler e, kendi inisiyatifleriyle geldiler, doğru. Fakat bu inisiyatif karşılığı olmayan bir inisiyatif değildi. Yani bir gün biz e, Habursunuz kapısında e, 20-30, galiba 30 kaçtı e, sayısı, 30 kişi, dava açılan 30 kişi var. 36 kişi toplam geldiler. Bunların içine çocuklar olduğu için onlara dava açmamışlar. Onların nasıl unutmuşlar bilmiyorum. Belki taş atmadı çocuklar o sırada. Ondan hmm. dava hmm. açılmadı. 36 kişiden 30'a hakkında şimdi dava açıldı. 36 kişi Habur sınıf kapısına bir gün böyle sabahleyin, e, seramsız sabahsız gelmediler biliyorsunuz. Habur sınıf kapısına gelmeleri, pazarlığı yapıldı, görüşüldü. E, mahkemeler e, geçici olarak e, doğrudan Diyarbakır'a veya... E, e,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 ee, gerçekten ee, bir e, provokasyon mu diyeceğiz? Ee, bomba mı diyeceğiz? Ee, ne dersek diye diyelim ama en azından bu Kürt açılımı lafının sadece boş bir e, sözden ibaret olduğu gerçeği çıkar. Tabii bu yani Diyarbakır 6. önce 6. sonra da 4. ağır ceza mahkemelerinden çıkan e, kararlar bunlar. Önce 4 sonra 5 değil mi? Dört ve altı galiba. Peki. Evet. Ee, ve e, altıncı yani ve dördüncü ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkıyorlar. Fakat şimdi burada o zaman e, yargı organının e, tarafsızlığı, bağımsızlığı ve işte adaleti yerine getirme konusundaki şeyi konusunda da e, ciddi bir tereddüt doğmaz mı yani burada?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 Bir kişi okudu Önce birinci davada Sonra ikinci davada da Aynı savunmayı bir başka kişi okudu Şimdi Burada tabi ben iddianameyi bilmediğim için Savunmadan çıkarttığım bir cümle var Hakikaten artık burada Bu mahkemelerin Dilinin Bir Asgari Hukuki tarafsızlık Endişesini bile taşımadığını görüyoruz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 Valla tık çıkmadı, değil mi? Ben tık görmedim de. Tık daha. çıkmadı, ben ben de hiç hiçbir şey görmedim tepki. İşin ilginç tarafı mesela e, hükümete yakın diye nitelendirilebilecek bazı gazeteler dedi bu konudan da çok az bahsediyor olmaları da ayrı bir. O da dikkatimi çekti. Dikkat o da dikkatimi çekti. Yani şu bu ortamda bu konuyu e, birinci sayfasından e, vermemek.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 ve diğer kişilerin yargılanması mahkemelerin devam etmesi Sebat Tunceli'nin milletvekilliği düşene kadar beklemesi gerekirdi fakat uygulanmadı. ondan yani kadın meclisi üyesi 23 kişi suçu ve suçluyu övme suçundan suçu yargı... ve suçluyu övme suçundan evet. ama Sabahat Tunceli de zorla da getirilecek diyor. günsüz olarak zorla hazır edilmesi kararı bu da son derece yani ateşleyici bir şey olarak görülebilir tabi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 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son iki ayda verdiği kayıp sayısı benim test ettiğime göre 34 veya 35. 35 evet ben de gördüm. E, bu, bu, bu, bu, bu savaştır. Evet. Bu savaştır yani bu PKK mı başlattı silahlı kuvvetler mi sıkıştırdı falan bunları, bunları bir tarafa bırakalım. Bu, bu, bu savaştır bu. Ve bu savaş ortamında eğer bunu... E,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 Açısından bakıldığında Fazla da konuşuyorlar Uzun uzun konuşuyorlar Detaylı konuşuyorlar falan Ama bu aynı zamanda Ne yaptıklarını ne yapacaklarını Konusunda da insanın da bir fikir sahibi Olmayı sağlıyor Hı.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 E, savaş grubu diye gelseler sözde savaş grubu diyecek miydi bilmiyorum zannetmiyorum. <gülüyor> Diyecekti çünkü savaş dediği için de var. Savaş dediği için de yargılanıyor doğru haklısın evet. haklısın doğru savaş dediği için <gülüyor> Fark etmiyor yani. Zaten savaş da yok Türkiye'de barış da yok. Ee, insanlar da ölmüyorlar. Bunların hepsi de bir e, tiyatro oyunu değil mi? Evet illüzyon. Çocukları. Bir illüzyon. Evet. Bir illüzyon.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 ondan daha fazla sayıda o ülkenin yurttaşı karşı taraftan ölmüş olsa ne yapardınız dedim. Yani bir şuradaki hali düşünün. Nasıl algılardınız dedim? E, savaştı bu dedi. Savaş dedi. E, <gülüyor> Aynen. Evet. pek Çok teşekkürler. Ahmet İnselli Ufuk Turu.